mele kerem çağlar Mele sözcüğünü Kur'an-ı Kerim'i okuyup da bilmeyen veya Kur'an'ı dinleyip de duymayan kimse yoktur. Sözlük anlamı itibariyle bir topluluğun ileri gelenleri, seçkinleri manasına gelir. Bazı alimler bu tanımı biraz daha ayrıntılandırmışlardır. Şöyle ki mele bir düşüncede özel ve yüksek hayat standartlarıyla göz dolduranlardır. Mele, yönetici, eşraf ve kanaat önderi olarak halk üzerinde büyük etkisi olan güç ve yetki sahibi, elit tabakadan olan insanlardır. Mele, büyük bir sedir ağacı gibi görünürdeki heybet ve ululuklarıyla, hoşlukları, durumlarının ve şartlarının göz kamaştırıcılığıyla gönüllerin teveccüh ve iştiyakını celbeden topluluktur. Mele, Devlet başkanının, hükümdarın, en yakınında bulunma imtiyazına sahip kimselerdir. Bunlar, devlet otoritesinin siyasi, askeri, iktisadi ve sosyal alanlarda direkt ya da servet sahipleri ve kanaat önderleri gibi dolaylı olarak tamamlayıcı unsurlardır. Günümüzdeki bakanları, ordu komutanları, üst düzey bürokratları, büyük sermaye patronlarını, kalabalık kitleleri ve yaygın örgütlenmeleri olan siyasi partilerin başkanlarını ve toplumda güçlü konum sahibi bazı kanaat önderlerini çağdaş melelere örnek olarak verebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de tevhid mücadelesinin anlatıldığı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıssalarında bazen farklı lafızlarla da olsa benzer anlamlarda karşımıza çıkmaktadır mele karakteri. Böylece her ülkenin mücrimlerini bozgunculuk yapsınlar diye onların ileri gelenleri kıldık. Onlar yalnız kendilerini anlatırlar ama farkında değillerdir. En'am suresi 123. ayet Tevhid mücadelesinde emrolundukları devlet görevini yerine getirmeye başlayan peygamberlerin karşısına çıkan ilk zümrenin de meleler, ileri gelenler zümresi olduğu anlaşılmaktadır. Kavimlerin tevhid davetinden yüz çevirmelerinde melelerin etkisi, Nuh kavminin önderliğindeki inatçılıkları. Kavminden meleler, ileri gelenler dediler ki, biz seni gerçekten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Araf suresi 60. ayet Nuh Aleyhisselam'ın tevhid daveti karşısında başta meleleri olmak üzere kavminin davetten kaçışı, yüz çevirmesi, kulak tıkaması ve ayak direyip kibirlenerek küfürlerinde inat etmeleri Nuh Aleyhisselam'ı epey yormuştu. Rabbine şikayette bulundu Nuh Aleyhisselam. ''Rabbim'' dedi. ''Doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir işe yaramayan kimseye uydular.'' Nuh Suresi 21. Ayet Melelerin önderliğinde, küfürlerinde inatla direten o sapkın kavim, putlarını koruma üzerine birlik ve beraberliklerini pekiştirme telaşındalardır. Ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Helevet'ten, Suva'dan, Yevus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Nuh Suresi 23. Ayet Ad ve Semud kavimlerinin melelerinin kışkırtıcı elebaşları Hud aleyhisselam da öncelikle kavminin melesinin alay, tepki ve düşmanlıklarıyla ile karşılaştı. Görkemli İrem şehrinde muazzam köşkler, müstahkem kaleler ve su mahzenleri yanında bulundukları güzergahta gelip geçenlerle eğlenmek için yapılan güvercin kaleleri gibi yüksek binalarla tepelere dikilen abideler yapan ad kavmine melelerinin kışkırtıcı ele Hud Aleyhisselam'ı yalanladılar. Hud Aleyhisselam onları tevhide davet ederken kavminin meleleri ise, ''Tanrılarımızdan biri seni fena halde çarpmış.'' diye kendisiyle alay edip şaşkınlık ve çarpılmışlıkla itham ediyorlardı. Sapkınlıkları üst noktaya varan meleler, işte böyle Hud Aleyhisselam'ı çarpılmış sayarak, onu kavminin nezdinde yani kamuoyunda mahkum ettirmeye azami gayret göstermişlerdir. Ağd kavmi, melelerinin açtığı yolda ve gösterdikleri ülküde hareket ederek peygamberlerine eziyet ettiler. Üstelik bunu yaparlarken kendilerinin hak üzere olduklarına ve doğru olanı yaptıklarına inanıyorlardı. Zira Aleyhisselam'ı seçkin ve imtiyazlı konumları için büyük bir tehlike olarak görmekteydi kâminin ileri gelenleri. Salih Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği Semud kavmi de inkar ve azgınlıkta önceki kavimlerden aşağı kalmadılar. Bilindiği üzere Semud kavmi Şam ile Hicaz arasındaki Hicr bölgesinde yaşamış güçlü bir kavimdi.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 Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Araf suresi 79. ayet Peygamberlerini yalanlayıp tevhid davetinden yüz çevirerek kahredici bir inatla melelerine tabi olan Semud kavminin akıbeti de şiddetli bir depremle yurtlarında dizüstü dona kalmaktan başka bir şey olmadı. Nemrud'un ve meleksinin İbrahim'e ve tevhid davetine karşı gösterdikleri düşmanlık. Kavmenin taptığı putları kırdığı için hükümdar Nemrut tarafından ateşe atılan İbrahim aleyhisselamın örneğinde, kavmenin meleksinin etkisi açıkça görülmektedir. Bir kısmı, eğer iş yapacaksanız yakın onu da ilahlarınıza yardım edin, dediler. Enbiya Suresi 68. Ayet Nemrut ve Melesi'nin İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid davetine düşmanlıkları o denli şiddetliydi ki kalplerindeki kin ve nefretin sonucu olarak onu ateşe attılar. Kavminin İbrahim'e cevabı ise onu öldürün yahut yakın demelerinden ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. Doğrusu bunda iman eden bir kavim için ibretler vardır. Ankebut Suresi 24. Ayet Medyen halkı ve melelerinin kibirli tutumu Şuayb aleyhisselam peygamber olarak gönderildiği Medyen'deki kavmini Allah'a kulluğa davet etmeye başladıktan sonra ilk homurtular, tepkiler ve tehditler yine şehrin melelerinden, ileri gelenlerin kibirlilerinden gelmişti. Kavminin melesinin, ileri gelenlerinin kibirlileri dediler ki, Ey Şuayb! ''Seni ve seninle beraber inananları memleketimizden kesinlikle çıkaracağız veya dinimize döneceksiniz.'' Araf Suresi 88. Ayet Resulullah'a karşı azgınlıkta sınır tanımayan meleler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey elbisesine bürünen peygamber, kalk ve insanları uyar.'' emirlerini alıp, Tevhid davetine başladıktan sonra, Kureyş'in meleleri olan Mekke eşrafının derhal harekete geçtiğini görüyoruz. Şirkin çirkinliğini ve puta tapanların sapkınlığını açıkça ilan eden bu sesi duyduklarında, Mekke'nin meleleri öfke hisleriyle adeta histeri nöbetleri geçirmeye başlamışlardı. Bu ses onlar için sakin havayı sarsan, bulutları çarpıştıran, göğü gürleten ve yıldırımlar yağdıran büyük bir felaketti tevhidin manasını gayet iyi biliyorlardı meleler. Zaten bunu iyi bildiklerinden bu işin neticesinin kendileri için çok kötü olabileceğinden, için için korkuyorlardı. Kavimleri üzerinde uydurma bir din adına devam ettirdikleri hakimiyet ve sultalarının yok olması, Allah ve Rasulünün rızası karşısında kendi arzularını bırakmaları, Ezilmiş, fakir tabakaya yaptıkları zulüm ve haksızlıklardan vazgeçmeleri bu meleler için asla kabul edilebilir bir şey değildi. Önce Ebu Talib'e serzenişte bulunup şikayet etmeye başladılar. Peşinden eleştirdiler ve kınamalar geldi. Sonra alay alma, küçümseme ve hakaretlerle devam ettiler. Yalanlarla ve kara propagandalarla büyük bir atağa geçtiler. İftiralarda bulunarak, davetle ilgili olarak zihinleri bulandırabilecek bir takım şüpheler ortaya attılar. Günümüz tabiriyle psikolojik harp taktikleri yanında işkenceler yapmaktan da geri durmadı bu meleler ve onlara tabi olanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüksek şahsiyetini küçültücü asılsız iddialar yayarak halkın bu yüce davet hakkında düşünmeye dahi fırsat bulmaması için çalıştılar. Kur'an'a karşı bazı tarihi hikayeler ve masallarla kahramanlık destanlarını anlatarak insanları bununla meşgul ettiler. Kureyş'in melelerinin bir kısmı bunları yaparken bazıları da diğer taraftan teklif ve pazarlık için çaba harcamaktaydı. Tüm bu sürecin sonunda gelen boykot yılları. Mahrumiyet, terk edilmişlik, açlık, suikast girişimi, hicret, sefer, muvaffakiyet, guslat ve zafer. Allah Sübhanehu ve Teala elçisini üstün ve aziz kıldı. Yönetici, güvenlik görevlisi, eşraf, kanun yapıcı, tüccar, şair, edebiyatçı, kanaat önderi, bilim-i meleler de zillete ve, zillete ve rüsvalığa mahkum oldular. Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak ile gönderen O'dur. Saf Suresi 9. Ayet Geçmiş kavimlerin melelerinin inanç ve ideolojik sulbünden gelen günümüz meleleri Nuh Aleyhisselam'ın kavminin mele'sinin koruyup kollamak ve asla vazgeçmemek için güçlü bir irade gösterisinde bulundukları putlarının isimlerinin yerine günümüzdeki bazı soyut putların isimlerini koyalım. Ved'in, Suva'nın, Yavus'un, Ye'uk'un ve Nesr'in yerine. Modern putlardan laiklik, demokrasi, sosyalizm, milliyetçilik ve benzerleri konulduğunda durum nice olur? Tevhid davetçilerine yönelik hesapsız tepkiler ve tehditler, takipler ve eziyetlerin başını günümüz meleleri çekecektir. Yeri geldiğinde bundan da geri kalmıyorlar. Melelerin neden köpürüp kabardıkları da böylece daha iyi anlaşılmış olacaktır. Sakın ha! Önderimizin eşsiz yolundan sapmayın, partimizi, cemaatimizi, şeyhimizi, üstadımızı asla terk etmeyin. Bunları söyleyenler köydeki kasabadaki camilerin hocası Molla Muhyiddin ya da Mele Sadullah değildir. Hasbel kader etkili konumlarda ve yetkili makamlarda bulunan günümüz meleleridir. Onlar hakkındaki iki yüzlülük tanımının devedeki bir tüy gibi kalacağı bu modern melelerin ekseriyetinde bulgurdaki tuz miktarı dindarlık da mevcuttur. İnsanlarımızın çoğunu yanıltan, yanlış kanaatlerle vahim sonuçlara yönelten bu yeşil perdeyi Allah'ın yardımıyla ancak nebevi menheç müntesibi basiret ve dirayet sahibi Müslümanlar aralamakta ve perde ardındakilerin gerçek suretlerini ancak onlar görüp gösterebilmektedirler. İndallah'ta zerre kadar meşruiyeti olmayan kanunların enkazı altında mahsur ve mağdur oldukları halde, avazları çıktığı kadar ''Durun kalabalıklar, bu yol çıkmaz sokak'' diye bağırıp uyarıyorlarsa da, Maalesef ve dahi muattesüf, seslerini işiten, işitenlerden de icabet eden pek az insan bulunmaktadır. Hud aleyhisselamın kâminin mele'sinin, sonucu kendi aleyhlerine dönen söz ve gayretleri ne kadar da tanıdık geliyor bize bugün. Okyanus ötelerinden, her düğüne kamber olmak mecburiyeti hisseden hamani melenin, muvahhid ve mücahitler hakkındaki hezeyanları mükerreren malum ve meşhurdur. Kibirleri, Semud Kavmi'nin ihtişamlı saraylarla kurdukları 700 şehirden daha büyük olan dindar görünümlü melelerin muktedir olduğu bir ülkede, içtenlikle La İlahe Allah demenin nasıl bir külfet ve bedel gerektirdiğini ilgili olan herkes çok iyi bilmektedir. La İlahe Allah'ın lasını zikreder etmez mekanındaki ve çevresindeki putları kırıp temizlemeye niyet eden Müslümanın karşısına ilk çıkanlar işte bu bizden gibi görünen melelerdir. Bu melelerin kimi tüm dünyaya yetecekmiş gibi kocaman görünen gülümsemesini Müslümanlar söz konusu olduğunda derin endişeli bir suret ve tehditvari bir tavra dönüştürebilme kabiliyetine sahip çok üst düzey bir makamdır. Kimisi herkese ve herkesime çok sempatik görünme arzusunda olup hakkı göremeyen bir bakandır. Mele tabakasının üniformalılardan önce işte bunlar Müslümanları uzun yıllar sürebilen esaret ateşine atarlar ya da adeta çarmıha gererler. Tevhid davetinin ve davetçilerinin önüne en büyük setler ve en derin hendekler bu melelerce yapılır. Kanunlarla ve tüzüklerle Müslüman için hayatın ve özgürlüklerin alanını olabildiğince daraltırlar. Onların nezdinde meşru ve üstün olan sistemin içine dahil olanlarsa, konfeti yağmuru gibi ikram ve hoşnutluk yağar, türlü ihsanlara mazhar olurlar. Bu melelerin eksik bıraktıklarını, mutref bir hayat yaşayan azgın ve şımarık üst düzey sermaye patronları tamamlamaya çalışır. Melelerinin tezgahı kurulmuş, üretim, denetim, pazarlama ve dağıtım bandı yürümektedir. Yöneticiler, üniformalılar, çok ceketliler ve fena halde kravatlıların ehil olanlara tevdi ettikleri bir başka alanda vardır. O da tağuti düzenlerin temel direklerinden biri olan manevi, ruhani alandır. Buradaki meleler de belami bilginlerdir. Aziz ve celil olan Allah'ın dinini hakir ve zelil olan şirk sisteminin meşruiyeti için ve bu tağutî sistemin devamlılığını sağlamak amacıyla resmi hizmete mahsus kılmak cüretinde bulunabilen zavallı bir zümredir bunlar. Firavun'un melesinin en başta gelenlerden birisi Hamani'di. İsrailoğullarının en önemli melelerinden birisi İsmazam duasını bildiği rivayet edilen Belam bin Bavura idi. Ne var ki bu meleler, ilim alanında bulundukları bu seçkin konumlarını tağutların hizmetinde, şirk, fesat ve ihanet yolunda heba ettiler. Bugün hangi sözler ve duygularla zikrediliyorlar ve anılıyorlarsa, onların yolundan giden günümüz melelerini de aynı akıbet beklemektedir. Gerçek anlamda ilim namına pek bir şey ifade etmeyen geniş malumatları, hitabet ve belagat yetenekleri olan gayri İslami sisteme bağlılıkla itaat etmek zilletinden kurtaramayacaktır. Bu dünya hayatındaki rüsvalıktır. İbrahim Aleyhisselam'ı dağ gibi ateşin ortasına ancak mancınıkla atabilen Nemrud'i irade, bugün hangi isimlerde ve makamlarda ortaya çıkmaktadır? Rabbi hakkında İbrahim Aleyhisselam ile tartışmaya giren Nemrud'un azgınlığının günümüzdeki karşılıkları nelerdir? Hayat veren de, Öldüren de benim diyerek büyük bir güç gösterisinde bulunan Nemrud'un ruhu günümüzde hangi adliye koridorlarında dolaşmaktadır? Bugün kanun deyip daha modern bir üslup kullanarak sonuçları itibariyle tamiri ve telafisi pek de mümkün olmayan ağır mağduriyetlere ve zulümlere neden olan yargılı infazlarda bulunan hukuk cenahındaki mirelerde de bu Nemrud'i şımarıklığı görmekteyiz. İslam'a ve Müslümanlara en çok diş bileyen, en çok kin besleyen, en çok kin besleyen ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem en fazla eziyet eden ve ona karşı harbe teşvik eden Kab bin Eşref de Arapların melesindendi. Kab bin Eşref şiirlerinde sahabe kadınları hakkında gazeller okur ve ahlaksız diliyle Ashab-ı Kiram'ı son derece rahatsız ederdi. Özellikle Müslümanların Bedir'deki zaferlerinden sonra, Şiirlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve asabını hicvetmeye, İslam düşmanlarını methetmeye ve Müslümanlara karşı kışkırtmaya başlamıştı. Bu azgın tutumu karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabına net bir talimat verdi. Kim Kabbin eşrefin hakkından gelir? Çünkü o Allah ve Resulüne eziyet ediyor. Yeryüzünün diğer bölgeleri bir yana ülkemizde Kabbin Eşref benzeri ne kadar mele vardır acaba? Kabbin Eşref'in uğursuz suretinin sırıttığı ekranların ve manşetlerin sahipleri, yöneticileri, organizatörleri de ideolojik olarak onun birinci derece akrabası modern meleler değil midir? Toplumda küfrün, fıskın, isyanın ve ahlaksızlığın yaygınlaşması alanında gösterilen faaliyetleri finanse eden melelere krediler açan, Teşvikler veren, çalışmalarını daha rahat sürdürebilmeleri için yasal ve idari düzenlemelerde bulunanlara ne demeli? Bu yöneticiler yani siyasal iktidar, yani meleler masumdur diyen rakik yürekli naiflerin kulakları çınlasın. Meleler, tağutî rejimin ideolojisini ve bu ideolojinin dayattığı düşünme ve yaşayış biçimlerini toplumun kılcal damarlarına kadar ulaştırmaya çalışmaktadırlar tavutlara kuvvet, dinamizm ve zaman kazandırırlar. Nasıl ki bir ayağı sakat olan insan topal, gözleri görmeyen kör, kulakları duymayan sağır olarak isimlendiriliyorsa, melese olmayan tağuti rejimler de eksik, hasta ve zayıftır. Zevali yakın olur. Tavutu ve tavuti düzenleri ayakta tutan ve kemale erdiren en önemli unsur melez her mele yetkin olduğu alanda bilgi, birikim ve tecrübeleriyle efendilerinin hizmetindedir. Mele servet sahibidir, büyük sermaye patronudur. Ekonomik imkanları ile güç katar efendisi Tavut'un gücüne. Mele teologtur, ilahiyatçıdır. Kadim bilgileri imbikten geçirip efendisinin istifadesine ve beğenisine arz eder. Ahiretini dahi harab etmek pahasına Tavut'un iktidarını, dünyasını kurtarmayı göze alabilen bir canı pektir o. Mele akademisyendir, profesördür. Yeni yetişen nesillerin talebi ve terbiyesi vazifesini üstlenmiştir. Temel gayesi şudur: Allah Sübhanehu ve Teala dışında her şeyi ilah olarak tanıyıp kulluk edebilecek özgür ve sınır tanımayan kafirler yetiştirmek. Mele generaldir, komutandır. Şirk sisteminin içine dahil olabilen herkesle paylaştıkları ortak değerleri vardır. Tabii olarak menfaatler de müşterektir. Artık rejimin ve tezgahın başındakileri silahlarıyla gölgeleyecektir. Mele, beşeri ve hevai hukukun uygulayıcıları olan üst düzey yargıçlardır, bürokratlardır. Mele, sisteme iltihak etmiş ya da halen iltihak etmek için gayret gösteren cemaatlerin tepelerine kurulmuş ve dünyanın kendi eksenleri etrafında turladığını vehmeden kanaat önderleridir. Mele, aziz ve celil olan Allah'ın yasama, teşrih hakkını gasp ederek şirk sisteminin değirmenine su taşıyan, hemen hemen her gün küfür kanunlarının çıkması için geceli gündüzlü çalışan parlamenterlerdir. Mele, mazlum ve mağdur halkları bir tür küfürden başka bir küfür ideolojisine doğru tehditle, zulümle ve şark kurnazlıklarıyla sureti haktan görünerek yönelten demokrat, kisveli, ateist, marksist ve benzeri sapkın ideoloji sahibi örgütlerin başında, ve önünde bulunan liderlerle önderlerdir. Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün, eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik. Ey Rabbimiz! Biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar, derler. Ahzab suresi 66-67. ayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bizlere önder kılan Allah'a hamd ederiz. Allah'ın salat ve selamı önderimiz ve dostumuz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, temiz ehlibeytine ve seçkin ve saygıdeğer asabının üzerine olsun. Bu yazı Tevhid dergisinin 10. sayısında yayınlanmıştır.